Merhabalar, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Hiç durmadan konuşacağım çünkü konumuz fabrikalar ve fabrikalarda vakit nakittir biliyorsunuz. Şaka yana bugün çok fazla konuğumuz var. İpek Hanım isterseniz hemen konuklarımızı tanıtalım. Günaydınlar herkese. Ben konuklarımız var diyemiyorum Cenk. Çünkü Taş çok özel üç dostumuz var. Ee, sevgili Nil, Ali ve Sait Ali buradalar. Aynı dönemde birbirlerinden habersiz mi yoksa birbirlerinden haberli mi şahane iki sergi hazırlendi. Bugün biraz onlar üzerine konuşacağız. Ama ondan öncesinde galiba kent üzerine birkaç duyurumuz mu var? E, Taksim'le ilgili olan biten her şey bayağı karmaşık şekilde ilerliyor. Ortalık kaynamış durumda. E, i̇nternetten de zaten takip ediyorsunuzdur. Kayıt dışının da e, Yıldız'daki bir öğrenci inisiyatifinin de yapmış olduğu şeyler var. Videolar e, internette dolanıyor. Bundan başka duyurumuz var mıydı? Öncelikle Taksim, hep Taksim, hepimiz için Taksim, evet. Taksim hepimizin diyoruz <gülüyor> ve <gülüyor> <gülüyor> bugünkü konuya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Aslında Sait Ali Köknar, Nil Aynalı ve Ali Paşaoğlu'nu mimarlığa, mimarlığın tüm halleri üzerine konuşurken davet etmek çok anlamlı. Çünkü aslında ürettiklerinin maddi olarak, mimari nesne olarak üretmek üzerinden daha çok entelektüel birikim ve entelektüel tavır olarak... E, Keyifle izlediğimiz mezuniyetlerinden beri hem okuldaki süreçleri hem daha sonrasındaki süreçleri keyifle izlediğimiz üç genç arkadaşımız bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> Hep birazdan. Hoş bulduk. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet sesler çok güzel. Şimdi aslında... Şöyle bir durum var, bilemiyorum gezme fırsatımı oldu mu sevgili dinleyicilerin? Bu sergi ana teması mimarlık olan, nesnesi mimarlık olan ama mimarlığa biraz teyit geçip bağlama odaklanan iki sergi var karşımızda. Biri Reassurance'da, diğeri Işık Lisesi'nin sergi salonunda. Sait Ali istersen biraz senden başlayalım. Bir ticari yapılar sergisi var. Ama evet. ticari yapı göremiyoruz. Ne diyorsun sen bu şey? Ticari yapılar hakkında bir sergi. Yani. Adı Mutluluk Fabrikaları. Ee, ve hani alt başlık olarak binalar olmadan yapıları sergileyen bir sergi. Yani yapı bina, bina yapı değil midir? Evet bir yapıdır ama yapıyı geniş anlamıyla kullanıyorum. Ee, ve nasıl diyeyim? Mesela öropaletler, e, vitrin mankenleri... Alışveriş sepetleri de ticari yapılar. Yani biz mimari bir sergiye görmek için gitmeyecek miyiz buraya? Ne demek istiyorsunuz? Bu, bu bir mimarlık sergisi. Mimarlar tarafından üretilen bir sergi. Ee, ama hani alışıl, alışılmış olan sanırım bina fotoğrafları ve maketlerinden oluşan bir mimarlık sergisi olsa gerek. Bu bana zaten benden istenen de böyle olmaması yönündeydi. Yani tamamen hani kendi inisiyatifimde olan da bir şey değil. Bana verilen brief, herkese erişebilen... Ee, ...kitabın sergisi olmayan... ...çünkü projenin içinde bir de kitap var... ...ticari yapılar hakkında bir kitap var... ...bir seçki kitap... ...kitabın sergisi olmayan... ...ve alışıldık mimar sergilerine benzemeyen... ...herkesin erişebileceği... ...bir sergi talebinde bulunurlar... ...ve onun ardından ortaya çıkan bir sergi... ...bu ticari yapılar hakkında binaları kullanmadan... ...ilişkilerini... E, ticari binalara sebep olan e, ilişki ağlarını bir, bir, bir, birbirleri kurdukları ilişkileri açıklamaya çalışan, onları açmaya çalışan, anlamaya çalışan bir sergiyen. Kimsenin ağzına söz koymayan, kendi kanaatlerini oluşturmaları için e, bilgi parçacıklarının e, özel arayüzlerle deneyimlenebilecek, dokunarak, e, görerek e, deneyimleyebilecekleri bir veri görselleştirme deneyi olarak da ...algılanabilir ve bu bir mimarlık işidir. 14 tane ekiple birlikte çalıştık. Alt başlıklara parçaladıktan sonra... ...ticari yapıları ilgilendirdiğini düşündüğüm... ...19 tane konuyu açtıktan sonra... ...14 tane mimar ekibe gittim. Ve onların yaptıkları... ...ürettiklerine... ...bir mimari iş diyebiliriz. Yani bir sanat işi değil ama mimari bir iş... ...diyebiliriz ortaya çıkan birimlerde sergilenenler. Birimleri Ahmet Önder... ...çok hani bu gezici bir sergi... ...olmasından yola çıkarak... ...kapanıp sandık haline gelen e, birimler olarak tasarladı Didem Ateşmen de çok iyi bir görsel hani dilden hepsini bir ortak havuza getirdi ve 14 tane ekip var burada tek tek isimlerini çok saymak isterim ama bilmiyorum durumumuz nedir ee, işte Alexis Şanal Süpüpul, So Pub, e, Özlem Tutku Didem, Şebnem, Şoher Bihter, Efendim Selim Cenk Funda, burada <gülüyor> o da var Cenk de aramızdaydı Tommis Ali, Park Güçlü, Mekanik Aliye çalıştı. Ben çok şikayetçiyim. Saygınlığı için. Devrimci mensup. Onlar da, artı. onlar da artık İstanbullu yakın çevremizde sevgili dostlar. Elimin eriştikleri bunlar tabi. Yani orada e, neden? Kime bilmiyorum. gidiyoruz iş? Aman şuna destek olur musunuz yok sergi söylüyoruz. <gülüyor> Bağlamışım artık. E, on çok büyük emekle e, katıldılar. Son üç ayda böyle bir bir hani içerik oluşturdular. E, yani gezenler sergi. E, de, yani ben kitabın sergisi olduğunu zannıyordum o yüzden gelmeyecektim iyi gelmişim diyenler var. Ee, çok ilginç şeyler var ben bunları araştırmaya gidiyorum koşa koşa diyenler var. Yani e, nasıl hani niyeti neyse kişi onu görüyor sergide. Çünkü kanaat Hı -hı. belirtmeyen, kanaat, e, kanaat belirtmekten sakınan, kaçınan. E, hatta şey diyorum radikal kararsızlık sergileyen. Bülent Somay'ın radikal ekircilik kavramını biraz Hı -hı. geliştirerek. E, inadına kararsız kalan bir karar vermeye başladığında o karara karşı argümanları tekrar aramaya başlayan, tekrar karşı fikre geçince bu sefer yine bir taraftaki argümanları çoğaltmaya çalışan hani fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olmaya hani yönelik deneyimleyerek dokunarak içinde gezinerek bir hani nasıl denir şunu söylemek lazım galiba sergi ee, o kadar çok e, hani e, bir şekilde tekrarlanan bir, bir şey ki ben diyebilirim ki nesli tükenmekte olan bir etkinlik biçimi. Hı hı. Hani biz tekrar bedensel deneyimle bilginin içinde dolaşılabileceğini hatırlatan bir sergi tasarlamak için hani çalıştık birlikte. Keleynatlar grubu olarak. Yani <gülüyor> oraya gitmek görmek lazım. Ya yani ne bu web sitesinde ne bir kitap çıktı e, tekrarlanabilecek, depolanabilecek bir deneyim değil. Hı hı. İçinde olma olması hani açığa çıkan bir mekansal deneyim dolayısıyla çok önemli bir ya yani serginin ta kendisi de bir mimari iş. Bunun yani için mimarlık yapmadın diye denemez. Bayağı bir mimarlık yaptık. Bütün o akıl karışıklığı içinde belki tek söylediği şey bu mutluluk kelimesi serginin. Orada da bir kinaye var mı yoksa mutluluk bir Mutluluk Fabrikaları. Taraf mı? Mutluluk Para Fabrikaları diyor. taraf yine isimde yine bir taraf yok. Mutluluğun fabrikası da mı olur? Evet olur. İkisine de e, gidiyor. Hı -hı. Oksimoron bir tablama yani Hı -hı. mutluluk ve fabrika yani şey çöl Sahra çölündeki kutup ayıları gibi yani olmayacak bir şey. Hani mutluluk fabrikaları <gülüyor> oksimoron bir hani tamlama ama bu oksimoronu yaşıyoruz biz. O, o, yani bir yandan da doğru, hakikaten uzmanlarına sorduğunuz zaman ya yani mutluluk fabrikaları olarak değerlendirebilir miyiz alışveriş merkezlerini deyince mesela ki bu arada içerik sadece alışveriş merkezleri değil ofisler, hı hı. ticari sergilemeler de var. Ee, yani tüketim toplumunu ve hani gündelik hayatımızı açığa çıkaran masayı yatıran bir saniye. Diyen bu uzmanlar diyorlar ki evet bu yapılar mutluluk fabrikası olarak değerlendirilebilir diye cevaplar geliyor. Özellikle bugün. Tam da aslında bu gündelik hayata tüketime e, girmişken öteki sergi de acaba oksimoronluktan bahsediyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani onun da adı tam fabrika mutluluk yok bu sefer fabrika isimde de bir piştilik durumu var. Bizim e, sergimizde fabrika var. Yok. <gülüyor> Eksikti. Biz de var. Rica <gülüyor> ettik. Yani, bu, biz de fabrika bir, e, biz, Bu serginin açılış, <gülüyor> iki serginin açılış ve kapanış tarihleri bile aynı evet. ve bunu bunu biz ben duyduğumda e, çok mutlu oldum. Yani evet. yaşasın dedim ne kadar güzel böyle. Onlar da mutlular mı bakalım? Bilmiyorum. Biraz Nil'le de ile de sohbet edelim. Ben, bir de başka bir ilginç taraf da var. İki sergide ve iki organizasyonda aslında Ali ve ben bir, bir şekilde ortak da olduk. Yani ben aslında Ali biraz o sergiden çekip işte... ...küratöryel ekibe kat, çaldım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi yapmışım böyle. Şelme çaldın. Tamam <gülüyor> Ve Ben ki. de e, işte... ...Vitra'nın bu panellerin moderatörü olarak... ...görev aldım. Yani aslında mimarlık camiası mı... ...çok küçük ya da biz mi çok... ...iyi diyalog halindeyiz onu tartışırız... ...başka bir yerde yani Kuşak ya. diyorum buna. Yani bir kuşak ilişkisi evet, içerisinde... ...ilalıyoruz. Değişik kuşaklar da bir ee, Bunun yanında aslında Sayıt dinlerken... ...hani... E, bir de belki zamanın ruhu ya da bizim ruhlarımızın ortaklığı olabilir. Bizim sergimizde aslında bir fabrika nesnesi var ortada ama onun etrafında dolaşıyor. Tabii ki onu gösteriyor. Sonuçta bir yapıya odaklanan bir sergi olduğu için Sayıt Ali'lerin sergisinden farklı olarak. Ama fabrikayı algılamıyoruz arkadaşlar. Yani aslında <gülüyor> fabrika... İsmine gidiyorsunuz Hı -hı. ama kitap mesela. Kitapta da birkaç sayfa var. Hı -hı. Kitap başka şeylerden bahsediyor. Hı -hı. Nedir derdiniz arkadaşlar? E, Fabrika diyorsunuz. Fabrika görmeye geliyoruz. Fabrika Değil mi ee, yarın? Evet. Ee, şey... Ee, gösteri topluma değil mi evet, başladığında de, Fabrikayla hiç bilgisi yok gerçekten. <gülüyor> yani gösteri toplumu... nedir derdiniz yani nedir alıp veremediğiniz nedir Fabrika diyorsunuz başka şeylerden bahsediyorsunuz. Belki şöyle bir şey başka bir yapı olsaydı yine bu kurguyu seçer miydik? Ee, bence seçmezdik. İpek Yol tekstil Fabrikası aslında e, bir nesne olarak bildiğimiz anlamda mimarlık yorumlamasına direniyor çünkü. Böyle biraz kendini gösteren nesneler arasında yaşıyoruz mimarlık dünyası olarak. Bu nesne ise herhangi bir fabrikayla aynı üretim sistemiyle üretilmiş benzer malzemeleri kullanan ama çok küçük ıı, oynamalarla ya da küçük metamorfozlarla aslında büyük değişimler ıı, yaşatmış bir yapı. Ve biz bu yapıyı ıı, başka bir sergide temsil etmek için aslında yapının kendisinden ziyade yapıyı ortaya koyan bağlamı ele almayı ve onu hangi aktörlerin nasıl olgular, nasıl durumlar içerisinden ürettiğini ele almayı daha uygun bulduk. Yani bu hani tesadüfen seçilmiş ya da işte bildiğimiz anlamda bir sergi olmasın da hadi bir de böyle olsun dediğimiz bir şey değil biraz. Fabrikanın kendisine baktığımızda sürüklendiğimiz bir nokta. O anlamda aslında mesela Yalçınay Ayaydın'ın bir işveren olarak ve İpek Yol firmasının sahibi olarak dünyasının içine girip bu fabrikanın iç ne anlam ifade ettiğini görüyoruz. Hilal Tunç'un, markanın kreatif direktörü Hilal Tunç. Modayı nasıl tasarladıkları, nasıl ürettiklerinin içine giriyoruz. Ve fabrikayla her birinin nasıl bir ilişki kurduğunu görüyoruz. Bir tarafta tabii ki mimar karakteri var. Mimarın kafası daha karışık açıkçası diğerlerinden. Ya da gündemin daha dolu olduğunu söylemek lazım belki. Mesela panelde ele, ele alacağımız gösteri toplumu ve mimarlık konusu mimarın e, kafasındaki ana problematiklerden bir tanesi aslında. Biz panelde bunu daha geniş bir çevreyle tartışmak istiyoruz. Bunun yanında bir tarafta e, fabrikanın yerleştiği yer var Edirne var. Ve Edirne'nin soyut tem, temsillerinin yanında... Ee, ...video tezgah ekibinin çektiği bir filmle onun içine giriyoruz birazcık. Ve bütün bunlarla beraber aslında fabrika yapısı... E, ...maket olarak, işte fotoğraflar olarak, bir 3D model olarak aslında orada duruyor. Ama diğer olguların ve bağlamların hemen yanında duruyor. Tek bir nesne olarak durmuyor. Ve biz izleyiciye bu nesneyi bütün bu bağlam içerisinde anlamasını e, öneriyoruz... ...herkesin farklı yorumlar çıkartacağı bir izlek aslında bu. Evet, şey çok ortak ama anlamak yani Saiteli'nin de kullandığı, Nil'in de kullandığı bir... ...bir anlama niyeti etrafında toplanan ipuçları. Yani imge, imge ipuçları aslında bu sergide. Ee, tamamen video, mesela e, Saiteli çok dokunarak e, ilişki kurulan bir, bir sergi kurmaya çalışılmış Mutluluk Fabrikalarında. Ama fabrikada tamamen video ağırlıklı bir sergi, o yüzden... ...farklı bir emek türü istiyor. Bir video kaç dakika o kadar dakika da mesela izlenilebiliyor. Bir de aslında hepsini izlemeden de çıkabiliyorsunuz. Herkesin deneyimi, sergi deneyimi çok farklı. Evet, e, garip çok bir biçimde... Çok interaktif aslında. E, o videoları izlemeniz de belki... E, gerekmeyebilir. Gerekmeyebilir, yetmeyebilir. E, çünkü e, bu sergide bir masa var, o masada kitaplar var. İsteyen o kitaplara dalıp daha başka yerlere gidebilir... Ee, Sergin'in kendi kitabı var ve e, o içeriklerin orada biraz daha derinleştiği, biraz da sorunsallaştığını görebilirsiniz. Yani e, olduğu gibi koyulmuyor, eleştirilerek koyuluyor. Sergin'in aksine kitapta daha da eleştirel bir şey var, ee, yük bir mantık var. Hı hı. Nope. Ee, <Gülüyor> bütün bu <gülüyor> e, kalabalık acaba hani toplumu gösteriye teslim etmenin bir... E, Truva atı oluyor mu diye de ben soracağım ama bir ara verip aslında bir müzik arası verip aslında gündemle e... çok güzel bir müzik parçası seçiş Sayıtel. Evet, Andy Warhol'un fabrika'sındaki hayatı anlatan Reed'in Walking on the Wild Side doğru mu söyledim. Hadi parçayı dinlemek isteriz. Süper, devam edelim biraz. Bir sonra. fabrika da oradan. 3. <gülüyor> <Üçüncü> fabrika. <gülüyor>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 Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say... Take a break, be just... Dürüp dürüp dedikten sonra <gülüyor> bir tatlı öğlen vaktine devam ediyoruz. Evet nasıl devam ediyoruz? Vallahi aslında ben az, az önce senin yaptığın girizgiye ben şöyle bir soruyla formüle edebilir miyim? Yani hep gösteri toplumu diyoruz. Özellikle fabrika sergisinde bu çok tabii vurgulu ama sizde de bu alışveriş merkezleri vesaire üzerinden yine bir tınısı var. Ama aslında bir taraftan da gösteri toplumunda pek çok sosyal aktör var. Aslında siz de en önemli aktörlerden birisiniz. Bir taraftan bu oyunun içindesiniz. Bir taraftan da bunu yeriyorsunuz. Bu aslında biraz da yani Yoksa mimari bir şizofrenik bir durumu mı? değil mi? Evet <gülüyor> gösterinin parçası mı ve biraz da mimari bir şizofreni yaratmıyor mu diye düşünmeye başladım. Ne dersiniz? Şizofreni çok güzel seçilmiş bir kelime. Yani adamlar kapitalizmi şizofreni diye kitap yazıyorlar e, demek ki şizofreni olmak gerekiyor orada. Yani bir tutarlılık içinde olduğunuz zaman sistem bütün tutarlılıkları size vermiş zaten. Yani e, bu kadar ekmek, bu kadar köfte diyor. E, dolayısıyla evet tabii ki şizofrenik bir durum bizler için. Öz özellikle bizim gibi böyle hani nasıl diyelim entelektüel, kafa emeği üreten insanlar için her zaman şizofrenik durumlarda, e, çelişkilerde kalmak... Ee, sanki karşılaştığımız bir şey burada tabi herkes kendi adına başka şeyler söyleyebilir ee, dolayısıyla gösteri toplumdan bahseden mimar kendi durumunu sorunsallaştırıyor Tabii ki kendi durumunu biraz daha şizofrenik bir duruma itiyor ya yapıyorum ama doğru mu yapıyorum yapıyorum ama kendime de soruyorum ee, diyor ve demek zorunda en azından ayık tutmak zorunda ee, o şeyi o kafayı bir taraftan da gösteri toplumu her yerde diyoruz ama gerçekten de her yerde mi yani böyle mesela şu odaya bile sızabiliyor mu? Evet bir tarafıyla sızıyor mutlaka ama çok da sinik bir pozisyon almayı da aslında zararlı buluyoruz ve panelde bu konuyu tartışmayı planlıyoruz yarın. İpek yol tekstil fabrikası bana bütün bu şeylerin içinde anlamlı ve hala tutunulacak bir dalın olduğunu müjdeliyor. Şöyle moda endüstrisi evet gösteri toplumun tam göbeği, mimarlık üretimi evet en fazla tetikleyen şey belki de şu günümüzde. Fakat İpek yol tekstil fabrikasında mesela o... Küçük hareketlerle işçilerin hayatında yaratılan değişiklik hala bu her yanı kaplamış gösteri egemenliğin içinde bile bir umut ışığı veriyor insanı açıkçası. Ve mimarların da bu anlamda o kadar da sinik olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü teslim olduğunuzda zaten kendinize yeniden yaratacak, her sabah yeniden uyanacak bir umudu kaybetmiş oluyorsunuz. Ve o kadar da kötü bir durumda hiçbir zaman değiliz gibi görün görünüyor bana göre. Yani başka fabrikalardan farklı bir durum var ve e, orada çalışanların hayatı mı değişti diyorsunuz? Hayatı değişmese bile e, en azından başka koşullardan daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Ve bunu biraz oraya gitmeden görmek zor. Oraya gittiğinizde mesela konuşuyorsunuz birisiyle. Ben her sabah bu fabrikaya gelmekten zevk alıyorum diyorlar. Bir taraftan da ama çok sert disiplinleri var. Mesela her saat başı şu kadar parça... E, iş üretmek zorundalar. Böyle aşırı disiplinli bir ortamda bile mesela bir çay arasına çıktıklarında o mekanlarda bulunmaktan zevk aldıklarını görebiliyoruz. Tabii. Aynı şey aslında mimarlar bizim için de geçerli. Biz de çok kolay koşullarda çalışıyor değiliz. Fakat hani beraber paylaştığımız bir mekan ya da mimarlığın bize verdiği herhangi bir pozitif durum yine de bizim hayatımızı yine de diyorum <gülüyor> güzelleştirmeye yatıyor. Bu anlamda mimarlığın hani bir kuvveti olduğunu ben hala düşünüyorum. Sanne diyorsun. Soytun? Ben gösteri toplumu kavramının iyi bir çerçeve olmadığını düşünüyorum. Yani yetersiz çağı anlamak için son derece yetersiz bir kavram e, sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bir de gösteri toplumu izleyicilerimize bir de altını çizelim Guy e, ve durum sağcıların adını koydu 1960'lardaki bir bağlamı anlatın. <gülüyor> evet. e, yani ben e, şey gösteri toplumun ile birlikte düşündüğüm zaman yaşadığımızı anlayamıyorum. Hı. Bana ipucu vermiyor. Bir de o yüzden zaten, hani ben bunun dışında görüyorum kendimi. Bir de adı öyle söylendiği zaman sanki toplumun kurduğu bir gösteriymiş gibi e, anlaşılıyor ama aslında toplum için kurulan bir. Gösteriyor. ve onu onu kuranlar onun araçları onun e, zorladığı ve kişileri yaşamak durumunda bıraktığı yaşantı biçimleri Güldemür'un kitabında aslında biraz eleştiriliyor. Yani ben daha e, gelişmiş e, ya da farklı bakış açılarına ihtiyacımız olduğunu. Çünkü bu çelişkileri üretiyorsa hani bir Hı -hı. E, düşünce sistemi demek ki problem var diye düşünüyorum. Ali evet, sen bir şey e, diyordun. Ben bunu çok güzel bir şekilde e, yarınki panele bağlayayım. Ee, yarın 17.30'da Cuma 17.30'da Milli Resurans'ın auditoriumunda e, tam tam bu konu tartışılacak. E, Emer Olat, Uğur Tanyeli, Bülent Tanju konuğumuz olacaklar. E, üç saatlik bir Panel bizi bekliyor. Diyorsun radyo programının süresi bu soruyu açmaya yetmez. <gülüyor> Yarın atıyorsun. Topu taça ve panele attın öyle. Kendi düşüncemi de şey yapmayayım ya. Sakla. Lütfen. Ee... Yani çok <gülüyor> merak <hayalim gülüyor> ee, katı, Katıldığım şeyler var aslında. Yani, e, gösteri toplumunun adını koyduğunuz zaman e, onu kolay okuyan birisi hemen alem gösteri olmuş diyebilir. Ve alem gösteri olmuş dedikten sonra... Ne yapsak nafile diyebilir ve tam da Nil'in sinizm dediği yere e, şeye düşebilir. E, dolayısıyla yani o teoriyle nasıl ilişkiye gireceğimizi oradan bakmak lazım. Hı hı. E, Mutluluk Fabrikaları'nın da panelleri olacak. E, yani daha doğrusu Vitra Çağdaş Mimar dizisi altında yapılan bir proje e, Mutluluk Fabrikaları sergisi. Ve çok ayaklı bir proje kitabı çıktı. Hani edinebilirsiniz ticari yapılar bir çünkü 2, 3, 4, 5 diye devam edecek. Seneye sanırım e, ulaşım yapılarıyla devam ediyor seri. E, panelde 7 Mart'ta Nişan e, Nişantaşı kampüsünde. Adı da ee, belli oldu panelin. Evet. Panelinde moderatör benim. <gülüyor> Bu adı... iki çok paralel gidiyor arkadaşlar. Evet. Bunda bir şey var. Bir durum var, bir örgüt. <gülüyor> evet. e, panelin adı Yersizler. E, bir AVM tartışması. Biraz mutluluk fabrikalarını da takip ediyoruz hı böylece. Hı. Ee, burada AVM'leri aslında böyle yerden bağımsız bir tipoloji olarak ele alacağız ve e, bu bağlamda aslında ilk ele alacağımız yapı Cities AVM. Çünkü o da bu, bu tipolojinin biraz dönüşmeye başladı. Kent içerisinde yerleşmeye çalıştığı ama ne kadar başardığının hani hep tartışmalı olduğu bir şey. O yüzden yersizleri tartışmak istiyoruz. Panelistler kimli? Panelistlerimiz belli olanlar var, olmayanlar var. Cities'in mimarı Sinan Kafadar ve Kazım Çizmeci orada olacaklar. Hem bir nişan taşı sakin, hem de bir akademisyen olan Tansel Korkmaz orada olacak. Korhan Gümüş'ün de orada olmasını planlıyoruz. Kuratörünüz yok mu? Yok, <gülüyor> yok. arasında şergi <gülüyor> de Panel ayrı bir... Kuratör taş geri döndü peki. Yani başka peki ben de şunu duyurayım bari. Olur. Biz de e, bu tüm etkinlik çerçevesinde e, tasarım maratonu ekibi olarak bir e, sabahlama e, macerası yaşadık. Ütopyalar üstüne aslında. Evet, Ütopya bir bölümlerden bir tanesi Hı -hı. geleceği sorduk. Kırk yıl sonra bu yapılar ne olacak? Evet. İki tane kriz var. Ev ofisler sanal alışveriş. Hı -hı. Ne olacak? Yapılmayacak mı? Kime sorursun geleceği? Geleceğe sorarsın. Mimarlık öğrencilerine gittik sorduk. Daha evvelden bu işi yine bu on dört tane ekibi casting yapar gibi seçmeme benzer bir şekilde. Funda, Cenk, Şebnem daha evvelden bunu yapmışlardı. 24 Hı -hı. saat tasarım maratonu. Çok az kullanılan bir etkinlik tipi. Ee, ...o yüzden hani ben bunu çok önemsiyorum... ...ve çok da ilgi çekti... ...vitre hani, e, tarafından, e, katılanlar tarafından... ...paydaşlar tarafından... ...çok beğenildi bu etkinlik formatı... E, ...orada 70 öğrenci, 24 ekip... E, ...24 saatte çok güzel projeler ürettiler... Yani, ...sabahlamadan sab, olmuyor yani... yani, yani. Cumartesi'den pazara... E, ...12'ye, 24 saat hiç patlaması. ...sergileniyor... ...orada mesela. da aslında e, mesele... E, ...hayal gücü iktidarda... E, ...sloganıyla tarifleniyordu... Ee, yine durumcuların aslında hayal gücü iktidara söylemi vardı 68 e, Paris olaylarında sokakta bir slogan olan biz artık hani hayal gücü iktidarı çağırmaktan yerine iktidarı diye çağırmak yerine hayal gücü iktidardaymış gibi onun üstüne hayaller kurdurmak üstüne kanyonu kanyon alışveriş merkezinin 2052'deki halini e, hayal kurdurttuk aslında öğrencilere toparlayacağız galiba. Vaktimiz azalıyor. Hayal kurmak güzel ama başka bir programa devam edelim o zaman. Hayal kurmaya mı? Hayır. <gülüyor> Hayal kurmaya her an devam ediyoruz. Bu konuşmaları yapmaya başka bir programda devam ediyoruz. <gülüyor> Geldiğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür evet. ederiz. Çok teşekkürler. de bekleriz. Açık Mimarlık e, blogspot adresimizi tekrardan hatırlatayım. Acik adresinden e, hem sergilerle ilgili e, görselleri paylaşacağız. Onların linkleri var hem ekstra duyuruları yapacağız hem de paylaşılması gereken videolar vesaire varsa onları da orada bulabilirsiniz. Her türlü eleştiri ve öneriyi de yine bizlere aktarmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>